hepsi güzel efendim demek ki çalışmak da iyi ibadet etmekte iyi uyumak da lazım kalkıp uykusunu bölüp fedakarlık yapıp ibadet etmekte lazım oruç tutmak da lazım efendim o bazı günlerde iftar edip şükretmek lazım işte böylece dengeli makul insan tabiatına fıtratına uygun efendim yaşamın bütün efendim ihtiyaçlarını e, karşılamaya efendim e, bütün e, yönleriyle efendim e, şey hazır güzel bir dinimiz var elhamdülillah ala nimetil islam işte böyle bir efendim e, güzel dinin bozulmamış tertemiz ahkamı içinde üç ayları başladık gittikçe e, miktarı artan deruni hazlar ile ...zevkler ile, lezzetler ile ibadetler ettik. Ramazan'a ulaştık. Ramazan'da da daha coşkulu ibadetlerle, daha aşıkhane, daha sadıkhane, daha muhlisane ibadetler ettik. Hele hele Ramazan'ın sonunda bazı kardeşlerimiz itikaflara girdiler. Artık evden de e, ayrılıp, tamamen camide, tamamen kendisini ibadete vererek ibadetin e, doruğuna ulaşmış oldular... Everest'in zirvesine çıktılar. Bayrağı diktiler. Elhamdülillah Fütuhat bayrağını, Zafer bayrağını. Elhamdülillah bayramı Allah ihsan eyledi. Ey kullarım bu kadar benim için yemenizi, içmenizi, arzularınızı efendim engellediniz. Size bayramı efendim e, ihsan eyledim diye bayram ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emriyle o bakımdan da çok sevinçliyiz. allah Teala Hazretleri nice Ramazanlara, nice Kadirlere, nice teyzli gecelere efendim günlere nice bayramlara hem dünyada eldirsin hem de rızasına vasıl ilebip ahirette asıl büyük bayrama ulaşmayı nasip eylesin. tabi ramazanı çok çeşitli yönlerle sizlere anlatmaya çalıştık e, nakletmeye çalıştık peygamber efendimizin talimatını hadis-i şeriflerini çeşitli konuşmalarımızda e, ramazanı e, veciz e,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 Üniversitesidir, maneviyat mektebidir. Çok yüksek bir e, manevi eğitim görüyor e, insanlar. Bu Ramazan içinde çok güzel alışkanlıklar bir ay boyunca uyguluyorlar. Efendim, ondan sonraki bir, 11 ayda bu alışkanlıklarını inşallah koruyacaklar. O alışkanlıklarıyla daha faziletli, daha efendim erdemli, daha e, sevaplı, daha mübarek insanlar olarak yaşayacaklar. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki "Men sa'a Ramadane ve itba'ahu sitten min Şevval kane kesavmi dehr." Eee Sadaka Rasulullah فيما قال erkemakal. Bu e, mübarek kabri İstanbul'umuzu şereflendiren Ebu Eyyub el-Encari Hazretleri tarafından da rivayet edilmiş. Bazı kaynaklarda Sevban radıyallahu anh'ten Peltekse ile Üç noktalı seyle yazılıyor Sevban radıyallahu anh'ten de Rivayet edilmiş Mühim kaynaklarımız da var Ahmet ibni Hanbel'in Müsnedinde, Tahavi'de Ebu Davud'da, Neseyde, Tirmizide İbni Mace'de var, Müslim'de var Efendim Sahih bir hadisi şerif Ravileri şey kuvvetli Peygamber Efendimiz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 Şeval ayında altı günü eklerse bu Ramazan ayına kâne kessavmit dehir. Tüm seneyi, bütün hayatını efendim oruçlu geçirmiş gibi olur. Dehir zaman demek, savmut dehir de bütün zamanla oruçlu geçirmek demek ama yani senenin bütün günlerinde oruç tutmak manasına. Bu e, tabii savmut dehir, Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye olunmamış. Yani o zaman insan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 O arzu edilen sevaba ulaşmanın bir yolu var. İşte bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş. Ramazan'dan sonraki ayda şevval ayında altı gün kim oruç tutarsa bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur. Bu hadis-i şerifin e, manasını e, tabi böyle söylediğine göre Peygamber Efendimiz tamamdır. İnşallah biz de bayramdan sonraki günlerde altı gün oruç tutarak... Böylece Ramazan'dan sonra altı gün daha tutup Bütün seneyi oruçla geçirmiş Olmanın efendim, zevkini, efendim sevabını Mükafatını yakalayalım Allah ihsan eylesin Şimdi tabi Bir de bunun çeşitli Bilgilerimizle Teyit ve takviyesi babında Efendim Şu açıklamayı yapabiliriz El hasenetü Bi aşri emsaliha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 incelikleri var veya e, tam kurala uymaz gibi görünen yönleri var. Demek ki 3 artı 60 360 bütün seneyi oruç tutmuş gibi oluyor. Ama buradan şu anlaşılmasın. Allah oruca bire 10 verecek. Hayır. Bire 10 değil. Bire 70 değil. Bire 700 değil. Ondan da fazla vereceğini e, hadis-i şeriflerden biliyoruz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 Şevval geçtikten sonra da efendim pazartesi, perşembe oruçlarını tavsiye ederiz. Efendimizin tavsiyesidir. Yani farz değildir ama farz olmayan oruçlarında çok sevabı var. O hussta da Enes radıyallahu ahten i̇bn Necar ve i̇bn Asakir'e rivayet ettiği bir hadis-i şerifi okuyu vereyim. Men <gülüyor> same yevmen tatavvaan felev u'tiye mil el ardı zeheben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 amacının, hedefenin ne olduğunu e, biliyoruz. Ee. Velalleküm tetekun. Kötü ya iyileriz. Âmene, ey iman edenler, kütübe aleyküm susyam. Oruç sizin boynunuza farz olarak bir ibadeti olarak farz kılındı, yazıldı, edevleriniz arasına, farz vazifeler arasına yazıldı. Sizden önceki peygamberlerin ümmetlerine, o ümmetlere de yazılmış olduğu gibi, Allah'ın emretmiş olduğu gibi, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَا ki takva ehli olasınız. Demek ki hedef takvayı öğrenmek, takva ehli olmak, müttaki bir kul haline gelmek. Demek ki orucun bir, bir e, ilaçsa, çok şifalı çok kıymetli bir ilaç olarak düşünürsek benzetmeyi öyle yaparsak amansız olan çok zor tedavi olacak olan bir hastalığa efendim iyi gelmesi hangi hastalığa iyi geliyor efendim takvasızlığa Allah'tan efendim korkmadan bildiğini işlemek gibi böyle gafir cahil küstah yaşama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 ee, o zaman e, Resulullah'ın dostları e, sınıfına yükselirsiniz. O yüksek sınıfa girersiniz. Ve illa fe absiru sümme absiru. Eğer mütteki kullar olamadıysanız, haramlardan, günahlardan sakınan, Allah'tan korkan, Allah'ın sevgisini kazanmaya gayret eden, e, gazabına uğramamak attığı adımları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 Ve ecvedhüm mimbadi, raculun alime ilmen, feneşere ilmehu, yub asu kıyameti ümmeten vahideden. Ve raculun cahde binefsihî fi sebili lah hatta yuktela. Enesradi Allahu ahten, İbn Abdil Berri bayat etmiş Bahadır Şerifi, Efendim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ela uchrukum, anil ecved. Ben size en cömerti Haber vereceğim, dikkat edin, pür dikkat, beni dinleyin, bütün dikkatinizi toplayın, iyice dinleyin ki ben size en cömert haber vereceğim. Buyurduktan sonra, uyardıktan sonra dinleyicilerin dikkatlerini toplamalarını ikaz olarak söyledikten sonra buyuruyor ki, El-Ecvet Allah, en cömert Allah'tır. El-Ecvet Allah, en cömert Allah'tır. İki, el ecvet Allah. En cömert Allah'tır evet. Allah Teala azzetleri ekberdir, en büyüktür, azamdır, en uludur. Efendim ekremdir, en kerem sahibidir. Ecvet'tir. Efendim en cûdû saha sahibidir. Her şeyi en büyüktür hem de hiçbir şeyle mukayese edilecek gibi. Lutfundan, cûdû kereminden efendim herkese rızıklar ihsan ediyor. Nice nice nimetlerle insanları perverli ediyor. Ve ene ecvedü veledi Adem. Ben de Cenab-ı Hakk'ın peygamberi, habibi olarak efendim, beni Adem'in yani insan cinsinin Adem oğullarının en cömeldiymiş. Evet, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatında bunun sayısız misallerini göstermiştir. Kitaplara girmiştir.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 peygamber efendimiz e, ve ecved veli adem beni adem beni ademin veledi e, adem adem aleyhisselamın evlatlarının efendim veled vülk diye de okunursa o zaman çocuklar manasına gelir daha iyi e, ecved vüldi adem adem aleyhisselamın çocuklarının en cömertliyim evet peygamber efendimiz maddeten manen ilmen irfanen her yönden en cömertiydi. Şimdi bunlar tabii Allah'ın en cömert olduğu nu biliyoruz. Yani tabii dediğim, bizim bildiğimiz bilgiler yeni bir şey değil. Ama bundan sonrasını iyi dinleyin. Ve ecev dühum mimbadi. Müslümanların benden sonra en cömerti. En cömerti kimdir? Râjûlün alime ilmen peneshere ilmehu. Bir adam ki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 Efendim siz de İslam'ın tanıtılması, öğretilmesi, Efendim gayreti içindeki e, hissenizi alın, yerinizi alın, çalışmaları yapın ve rucun cadedi nefsihi fi sevililah hatta yükseli. Bir de en cömert insan kimdir? halinden sonra söylüyor ama Peygamber Efendimiz hayatını feda ediyor, hayatını bahşediyor Allah yoluna, Efendim harcıyor.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 şey yapıyor ama işte efendim e, Allahu Teala Hazretleri de ona en büyük sevapları veriyor. O cömertlik de çok güzel. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim demek ki e, şeyde Ramazan Mektebi adisinde öğrendiklerimizi Ramazandan sonra e, tatbik edeceğiz. Başka e, söylememiz gereken neler var? Sabrı öğrendik Ramazan'da. Ee, sabrı Allah çok seviyor. Peygamber Efendimiz çok tavsiye eyledi. Ve Allah'u inna Allah'ama as-sabirin. Allah hiç şüphe yok ki sabr edenlerin yanındadır. Onları seviyor, onunla beraberdir. Kendimizi dizginlemeyi öğrendik. Arzularımızı dizginlemeyi öğrendik. Tutmayı öğrendik. İrademizi kuvvetlendirdik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 geceliğin teheccüd namazlarına e, sahura kalktığınız gibi yemek yemek için bu sefer de manevi ziyafet sofralarında Efendim e, kalkıp o manevi ikramları almak için te, gece vakti tecrüde lütfen kalkmanızı tavsiye ederim Çünkü rek minel Minelle Hayrun minet dünya ve mafia Efendim geceliğin iki kılınan iki reket bir namaz yani farz değil bu da. Yasıdan sonra, vidirden e, sonra sabah namazından önce. Arada kılınan iki rekat namaz dünyadan da dünyanın içindeki her şeye sahip olmaktan da hayırlıdır. O sevabı da kaçırmayın. Ve bir hadis-i şerif daha söyleyerek, efendim okuyarak onu e, bitirmek istiyorum e, sohbetimi. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en çok en çok sevdiği şey e, hadis-i şerifte geçiyor ki e, onun metnini de okuyalım. Peygamber Efendimiz'in e, şeyi e, nakletmiş olayım size. E, arzusunuz, zevkini isteğini, işaretini size bildirmiş olayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Ayşe-i Sıddık'a validemiz naklediyor ki bu e, Buhari'de ve İbn Mace'de var. Keane ahabbu'd-dini ileyhi ma davema aleyhi sahibihu. Ee, Peygamber Efendimizin e, nazarında onun peygamberane isabetli görüşüne göre en sevimli dindarlık e, en güzel dindarlık ma davema aleyhi sahibihu.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 Selamını erenlerden eylesin. Cemalini görenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm.